Olağanüstü bir kadın olmalıydı. Sadece güzel değil, çünkü kral sayısız evlilikler sırasında pek çok güzel kadın tanımış, pek çok güzel kadına sahip olmuştu. Fakat bedensel coşkuyla ruhsal coşkuyu birleştiren üstün kadınsı iç güçlere sahipti aynı zamanda. İbn Suud duygu ve heyecanlarının kadınlarla olan ilişkilerine bütün şiddetiyle yansımasına pek izin vermez. Onun öyle sık sık evlenip boşanması da belki bu yüzdendir. Ama Cavharada başka hiçbir kadında bir daha asla bulamayacağı türden bir şeyler bulmuştu herhalde. Cavharanın sağlığında da başka kadınlarla evlenmişti. Ama sanki hep sadece onunla evliymiş gibi yüreğinde hep onun sevgisini yaşattı. Aşk şiirleri yazardı ona. Bir keresinde coşkulu anlarından birinde bana ne zaman etrafımdaki dünya kararsa, ne zaman kendimi tehlike ve zorluklarla çevrili görsem oturur Cavharaya bir gazel yazardım. Gazel bittiği zaman dünyam birden aydınlanır ve ben aydınlık içinde artık ne yapmam gerektiğine daha kolay karar verirdim. Fakat Cavhara, kralın ilk ve en sevgili oğlu, 1919 yılının büyük grip salgını sırasında, kralı hayatı boyunca dinmeyecek acılar içinde bırakarak göçüp gitti. Kralın sevgiyle dolu yüreği, Sadece bir kadın ve bir oğulun sevgisiyle yetinecek kadar küçük değildi. O, babasını seviyordu. Baba, Abdurrahman, kendisini Riyad'daki ilk yıllarından bu yana tanırım, cömert ve mütedeyyim bir insan olmasına rağmen, oğlu kadar öne çıkan, güçlü bir kişilik sahibi değildi. Uzun ömrü boyunca krallığın tarihinde pek öyle önemli bir rol ortaya koymamıştı. Bununla birlikte İbn-i Suud, krallığı kendi çabasıyla ele geçirip, Ülkenin tartışılmaz hakimi olduğu zaman bile, babasına karşı saygı ve tevazu da öylesine ileri gidiyordu ki, babası sarayda aşağı katlardaki odalardan birindeyse, yukarıdaki katlarda dolaşmaktan kaçınıyor ve bunu, babamın tepesinde dolaşmaya nasıl razı olabilirim, sözleriyle açıklıyordu. Yaşlı adam, açıkça oturmasını istemeden, onun yanında asla oturmazdı. Bu kralca tevazunun bende yol açtığı ilk şaşkınlığı hala hatırlıyorum. Riyad'daydım. Sanırım 1927 Aralık ayıydı. Saraydaki bölmesinde kralın babasına yaptığım mutat ziyaretlerden birindeydi. Yerde minderlerin üzerinde oturuyorduk. İhtiyar soylu, bana beylik dinsel hikayelerinden birini anlatıyordu. Ansızın bir uşak içeri girerek, ''Şuyu teşrif ettiler.'' dedi. Ve arkasından da İbn-i belirdi kapının orada. Doğal olarak ben hemen doğrulmak istedim. Ama Abdurrahman beni kolumdan tutarak çekti ve oturmamı işaret etti. ''Sen benim misafirimsin.'' dedi. Kral uzaktan babasını selamlayıp içeri girmek için kapının önünde babasının iznini beklerken, odada öyle oturup kalmaktan son derece sıkıldım. Fakat kral babasının bu tavırlarına alışmış olacak ki, Beni rahatlatmak için hafifçe gülümseyerek göz kırptı. Bu arada Abdurrahman hiçbir şey olmamış gibi hikayesine devam ediyordu. Ancak birkaç dakika sonra başını kaldırdı ve oğluna geç içeri oğlum. Gel şöyle otur. Kral o sıralar 47-48 yaşlarındaydı. Birkaç ay sonra biz Mekke’deydik, Krala babasının riyada öldüğü haberi geldi. Kralın verilen haberi bir türlü kavrayamıyormuşçasına Habercinin yüzüne nasıl şaşkınlıkla baktığını ve her zaman o kadar güçlü ve sakin görünen yüz hatlarının nasıl yavaş yavaş ve görünür biçimde kopkoyu bir acıya gömüldüğünü asla unutmayacağım. Ve korkunç bir haykırışla sıçrayıp, babam öldü, babam öldü diyerek odadan nasıl fırladığını, uzun abayesi yerlerde sürünerek, merdivenleri üçer beşer atlayıp, Yüzlerik korkudan taş kesilmiş muhafızları geçerek nereye ve niçin gittiğini bilmeden babam öldü, babam öldü diye nasıl bağırıp dolaştığını evet hiç unutmayacağım. Olaydan sonra iki gün yanına kimseyi kabul etmedi. Bu iki günü yiyip içmeden geceli gündüzü dua edip namaz kılarak geçirdi. Kırkına ellisine varmış kaç oğul, kendi çabası ve dirayetiyle bir krallık kurmuş kaç kral, rahat döşeğinde, huzur içinde dünyasını değiştiren babası için bu kadar acı çeker. Abdülaziz İbni Suud, gerçekten de bu büyük krallığı kendi çaba ve dirayetiyle ele geçirmişti. O daha çocukken ailesi, Orta Arabistan'daki nüfuzunun son kalıntılarını da çoktan elinden çıkarmış, ve iktidar daha önce Suud ailesinin hizmetinde bulunan hayil emiri İbn Reşid Hanedan'ın eline geçmişti. Abdülaziz için acı günlerdi bunlar. Onurlu ve ihtiraslı genç adam babasının şehri Riyad'ı İbn Reşid adına yöneten yabancı bir emirin gözetimi altında fırsat kollamak zorundaydı. Çünkü bir zamanlar bütün Arabistan'ın yönetimini elinde tutan İbn Suud ailesi şimdi artık i̇bn Reşid'in hoşgörü içinde ağırlanan, tehlikesiz bir pansiyoneri durumundaydı. Bu küçültücü durum sonunda, Abdülaziz'in barışsever babası, Abdurrahman için bile artık sıkıcı olmaya başladı. Ve Abdurrahman, ömrünün geri kalan kısmını, eski arkadaşı Kuvvet emirinin yanında, huzur içinde geçirmek umuduyla, bütün ailesiyle birlikte Riyad'ı terk etti. Tabii gelecekte nelerin olacağı konusunda en ufak bir fikri yoktu o zaman. Çünkü oğlunun içinden geçenleri bilmiyordu henüz. Bütün aile içinde onun kalbinden geçenleri okuyabilecek durumda olan yalnız bir kişi vardı. Küçük halası. Bu kadın hakkında çok şey bilmiyorum. Bütün bildiğim, kralın gençlik günlerini andığı her zaman ondan büyük bir saygıyla söz ettiğidir. Sanıyorum beni kendi çocuklarından daha çok severdi. Yalnız olduğumuz zaman beni kucağına alır ve bana büyüdüğüm zaman yapacağım büyük şeylerden bahsederdi. İbn-i Suud ailesinin şerefini yeniden yükseltmelisin sen, derdi bana. Tekrar tekrar. Ve sözleri birer okşama gibi gelirdi. Fakat bilmeni isterim ki, Abdülaziz, derdi. Yapacağın işler, İbn-i Suud ailesinin şerefini kurtarmakla bitmemeli. İslam'ın şanını yüceltmek için çalışmalısın asıl. Halkın, Kendilerini yüce peygamberin yoluna sokacak bir rehbere ihtiyacı var ve bu rehber sen olmalısın işte. Bu sözler her zaman çınlayıp durmuştur kulağında. Gerçekten öyle miydi? Bütün ömrü boyunca İbni Suud, İslam'dan kendi omuzlarına yüklenmiş bir misyonmuş gibi söz etmekten hep hoşlanmıştır. Hatta son yıllarda onun kişiliğinde bir kralın bir aksiyon adamına artık belirgin bir biçimde ağır bastığı günlerde bile, Parlak belagatıyla İslam idealinin kendisi için tek amaç olduğuna birçok kimseyi, bu arada belki de kendisini bile inandırabiliyordu çoğu zaman. Bu türlü çocukluk anıları kralın yakın dostlarının oluşturduğu meclislerde, özellikle yassı namazından sonra toplanan dostlar arasında sık sık gündeme gelirdi. Saray camiinde namaz biter bitmez, küçük odalardan birinde kralın çevresinde toplanır, Hemen hemen bir saat süreyle hadis ya da tefsir dinlerdik. Bu oturum bittikten sonra kral çok yakın iki üç dostunu özel dairesinde bir odaya çağırırdı. Böyle bir akşam cemaatten ayrılıp onun peşinden giderken çevresindeki herkesten daha uzun olan boyu bir kez daha dikkatimi çekti. Benim hayran bakışlarımı fark etmiş olacak ki o sıcak dost gülüşüyle gülümsedi ve elimden tutarak sordu. ''Bana niçin öyle bakıyorsun Muhammed?'' Düşünüyorum da, sizin başınızı öyle kalabalığın üzerinde gören hiç kimse, sizin bir kral olduğunuzu anlamakta da gecikmez. İbn-i güldü ve elimi bırakmadan, yavaş adımlarla koridorda yürümeye devam ederken, Evet, bu kadar uzun boylu olmak hoş bir şey olsa gerek, dedi. Fakat boyumun bana sıkıntıdan başka bir şey vermediği günler de oldu. Yıllar önceydi bu. Daha küçük bir çocuktum, Ve biz o zaman Kuveyt'te Şeyh Mübare'in yanında kalıyorduk. İpince uzun bir çocuktum. Yaşımın gerektiğinden çok daha uzun. Ve saraydaki öteki çocuklar, hem Şeyh'in ailesindeki çocuklar, hem de kendi ailemizin çocukları, bir hilkat garibesiymişim gibi alay, eğlence konusu yapmışlardı beni. Bu durum tabii fazlasıyla sıkıyordu beni. Hatta öyle ki, kimi zaman bir ucube olduğuma ben bile inanır gibi oluyordum. Boyumun uzunluğundan öylesine çok utanıyordum ki, sarayda ya da Kuveyt sokaklarında dolaşırken, boyum kısa görünüsün diye başımı omuzlarımın arasına gömüyor, belimi biraz bükerek yürüyordum. Bunları anlatarak yürürken kralın dairesine varmıştık. Büyük oğlu, veliaht prens Suud, babasını bekliyordu orada. Hemen hemen benim yaşımdaydı. Babası kadar uzun boylu değildi ama görünüşü oldukça heybetliydi yine de. Yüzü babasınınkinden belki daha pürüzlüydü. Ama onaki kadar canlı ve anlamlı değildi. Fakat cömert, kibar bir insandı ve halk tarafından sevilen biriydi. Kral, duvarlar boyunca yayılmış minderlerden birinin üzerine oturdu. Ve bizim de aynı şeyi yapmamızı işaret etti. Sonra, ''Kahve!'' diye seslendi. Kapıdaki silahlı adam koridora doğru uzanıp bağırdı, ''Kahve!'' ve bu alışılmış çağrı koridordaki öteki görevlilerce, ''Kahve! Kahve!'' ''Kahve!'' diye tekrarlanarak koridorlarda yankılana yankılana yerine ulaştı. İki üç dakika sonra bir elinde pirinç kahve cezvesi, ötekinde ince küçük fincanlar, altın kamalı bir hizmetçi gözüktü. Kraldan başlayarak konuklara sırayla kahve ikram edildi. Bu tür teklifsiz toplantılarda İbn-i Suud rastgele şeylerden söz ederdi. Dünyanın öteki bölgelerindeki olaylardan ilgisini çeken yeni bir buluştan, halkın adet ve geleneklerinden ve her şeyden çok da kendi geçmişinden. Kral konuşur ve başkalarını da konuşmaya teşvik ederdi. İşte o akşam da sözü Emir Suud aldı ve gülerek bana döndü.